Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi sınırları içerisinde İç Anadolu ve Ankara'nın tek sakin şehir ünvanlı Güdülü ilçesinin tarımsal üretim alanlarının yakınında doğayı ve yerel halkın geçim kaynaklarını tehdit eden bir açık maden ocağı planlandığı iddia edildi. Yerel halk, açık ocak usulüyle maden çıkarılmasını ve bir kırma eleme tesisinde işlenmesini öngören bu proje bölgede gelişmekte olan doğa dostu tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ve yerel halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına geri dönüşü olmayan zararlar verme tehlikesi, endişesi taşıyor. Uruş, tahtacıkören ve çevre mahallelerin sakinleri, muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurumlar olağanüstü doğal ve tarımsal değere sahip olan bu bölgede maden ocağı istemediklerini söylüyor. Uruşlular Derneği, Tahtacı Öğrencik Köyü Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, Gerçek Kişi Olarak Uruş Muhtarı Murat Uz ve Yine Gerçek Kişi Olarak Tahtacı Öğrencik Muhtarı Sebahattin Araç, Ankara İl Çevri ve Şehircilik Müdürlüğü'nün gerçekleştirilmesi planlanan proje için verdiği ÇED Gerekli Değildir kararına karşı Ankara İdare Mahkemesi'nde kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle ortak bir dava açtı. Muhtarlar Tahtacı Örencik Mahallesi'nde ortaya çıkmış olan ve Uruş Mahallesi'nde hazırlıkları yapılan ekolojik tarım ve doğa dostu üretime dayalı kırsal kalkınma faaliyetlerinin önü kapanacak. Uruş Beldesi ve Sakin Şehir ünvanlı Güdül'ün mahallelerindeki huzurlu hayat ve kırsal turizm imkanları ortadan kalkacak, diyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bölgede tespit edilen ilk Karetta Karetta Deniz Kaplumbağası yuvasından ilk yavru çıkışı gerçekleşti. İlk yuvanın tespit edildiği tarihten bu yana sahil bandında yuvalama alanlarını koruma altına alan Dekafok tarafından düzenlenen etkinlikte yuvadan çıkan yavrular mavi sularla buluşmayı başardı. Yuvanın altında kalan ve kendi imkanlarıyla çıkamayan yavrularsa yine Dekafok derneği gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinlikle denize uğurlandı. Manavgat'ta ilk yuvadan gece saatlerinde yaklaşık 60 kaplumbağa yavrusunun kendi başına çıkarak denize ulaştığını anlatan Seher Akyol, yuvanın altında kalan ve kendi başına yuvadan çıkamayan 23 yavrununsa etkinliğin sonunda denize bırakıldığını söyledi. Almanya'da çarşamba gününde den itibaren ülkenin batısındaki kuzeyren Westphalia ve Rhineland-Palatinate eyaletlerini etkisi alan şiddetli yağmur sonucunda pek çok yerleşimde su baskınları yaşandı. Nehirler taştı, evler yıkıldı, yüzlerce insan hayatını kaybetti. Bunun güneybatısındaki Öskirşende resmi açıklamalara göre 15 kişi su taşkında hayatını kaybetti. Rhein-Aylfarts eyaletinde ise Arbay'larda 18 kişinin can verdiği biliniyor. Kayıp da onlarca kişi var bölgedeki felakette. Ar Nehri'nin taşmasının neden olduğu bildiriliyor tabii ki küresel iklim değişikliğinin sonuçları konusunda da bize çok güçlü ipuçları veriyor. Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Ege'nin can damarını zehirleyen kaynakları tespit etmek için tura başlamıştı. uğradığı her yerde halkın şikayetlerini dinleyen Başkan Soyar, var olan arıtma tesisleri çalışmıyor. Çünkü elektrik parası ödemek istemiyor. Sadece elektrik parasını ödememek için arıtma tesisi çalıştırmayan işletmelerde biz bu nehre kurtaramayız. Kanal İstanbul denilen şeyin maliyetiyle 50 tane gediz temizlenebilir dedi. Temiz gediz, temiz körfez sloganıyla kirliliğin kaynağını yerinde görmek ve çözüm önerileri geliştirmek isteyen Başkan Tunç Soyer, Güneyli Köyü içerisinde akan deredeki kirliliği inceledi. 2013 yılında UNESCO Global Jeoparklar listesine giren ve UNESCO belgesi almaya hak kazanan Türkiye'nin ilk jeoparkındaki evsel atıklardan kaynaklı kirliliği yerinde gözleyen Soyer, çöp transfer merkezinde bulunduğu doğal mirasta yaşanan kirlilik karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Gediz Nehri'nin güzergahını doğduğu noktadan İzmir'de denize döküldüğü noktaya kadar takip etmek istediklerini söyleyen Soyer, çünkü Gediz Nehri'nin aktığı bu havza Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Menemen, Kemalpaşa ovalarını etkiliyor. Bu havza Türkiye'deki tarımsal üretimin %10'unu gerçekleştiriyor. Bu nedenle Gediz havzası sadece İzmir için değil, sadece Manisa için değil, İstanbul ve Ankara için de önemli. Çünkü buradan giden meyve ve sebzeyi onlar yiyor. Bu nedenle Gediz bizim can damarımız, Gediz'e sahip çıkmak Kirlenmesini engellemek zorundayız dedi. İklim krizine de değinen, gelecekte insanlığı bekleyen tehlikeleri anlatan Soyer, Anadolu iklim kriziyle baş başa, yer küre artık hastalandı. 1,5 santigrat derece ısındı. Adına iklim değişikliği dediğimiz hastalığı yaşıyor. Bütün dünya bunu yaşıyor. Ne yapıyor? Tedbir almaya çalışıyor. Biz hiçbir şey yokmuş gibi yeraltı kaynaklarımızı har vurup harmağa savurmaya devam ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Yeraltı su kaynakları aşağı indi. Kuruyoruz, tükeniyoruz. Bitişe doğru yok olmaya doğru gidiyoruz. Bu da yetmiyor. Yeraltı kaynaklarımızı tüketiyoruz. Kirletmeye devam ediyoruz. İzmir'in 180 milyon metreküp içme suyu deniz havzasından beslenerek geliyor. Bütün havzanın içme suyu kaynakları da Gediz'den besleniyor. Bir yandan elektrik parası ödemek için onu zehirlerken bir yandan da içtiğimiz su ile kendimizi zehirliyoruz. Ektiğimiz sebze, meyve ile kendimizi zehirliyoruz.